Günaydın Güzel bir Güven Bey. Günaydın Ömer Bey merhaba. Günaydın. Can merhaba günaydın. Evet insan doğası üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Bu sohbetlerde herhalde. Biz de daha önceki zamanlarda sizin sayenizde göndermeniz sayesinde seyrettiğim de çok ilginç bir <gülüyor> film vardı. Kapuçin, Kapuçin Maymunları'nda. Adalet duygusu, evet. sosyal adalet diyebileceğimiz hatta ee, bir konuda e, araştırma filmi vardı. Çok büyük bir ilgiyle izlemiştim. Belki bunun üzerinden gidebiliriz. Tamam. Ee, önce küçük bir düzeltme yapayım. İzlinizle, ben geçen İhtaf. haftaki sohbetimizde e, aynı Randen bahsederken 1900'lü yılların ortasında yaşamış demeye niyetlenip 19. yüzyılın ortasında yaşamış demişim ve bu hanımı <gülüyor> zaman makinesiyle bir yüzyıl kadar önceye götürmüşüm. Onu bir düzeltmiş olayım. <gülüyor> tamam ben ben onu ama zaten öyle duymuşuz. Herhalde hiç fark etmemişiz bile. <gülüyor> tamam iyi. Şimdi geçen hafta bencillik ve diğerkemlik ekseninde doğada bu tür nitelikler var mı başka hayvanlarda silen bu konuda konuşmuştuk farelerde ve sıçanlarda yapılan deneylerden bahsetmiştik adalet duygusu sosyal adalet duygusu ve haksızlığa isyan diyebileceğimiz bir nitelikten şimdi de bahsedelim bu geçen haftada andık adını Franz de Waal denen primatolog Hollandalı araştırmacının, e, Amerika'da çalışmalarını örüten e, araştırmacının e, yaptığı işler. E, 19, e, 2003'ten bu yana yaklaşık 10 senedir bir dizi e, araştırma sonucunda e, ortaya koyduğu bulgular çerçevesinde e, konuşacağım. şimdi Önce şundan bahsedeyim. E, bencillik, diyerkemlik ya da e, türlerin e, direğleri arasında yardımlaşma, Ee, adalet duygusu ya da sosyal adalete göre çok daha basit bir konu. Yani e, çok daha basit canlılarda bile bulunabilen, işte e, bir çalışmaya göre karıncalarda bile bulunabilen, e, farelerde bulunabilen e, filan bir şey. Adalet duygusu ya da sosyal adalet duygusu daha komplike bir nitelik. E, çünkü Bir durum değerlendirmesi Yetisi istiyor ve bu da Bilişsel olarak daha komplike bir Organizma gerektiriyor Yani sosyal Adalet duygusunun olması için Önce bir sosyallik Duygusunun olması lazım Biyolojik olarak yeterince Gelişmiş ve komplike bir hale gelmiş Bir sinir sistemine sahip Bir organizma lazım Ve ...bir durum değerlendirmesi yapabiliyor olması lazım. Yani bir anlamda emek-değer ilişkisini e, anlayabilecek... ...değerlendirebilecek bir zihin yapısı e, gerekiyor. E, herhalde bir emek-değer ilişkisinden bahsedeceksek... ...bunun doğada bulunabilen belki en basit, en e, temel halide... ...işte bu kapıcın maymunlarında olan e, hal olabilir... Kapuçin maymunları çok e, küçük, sevimli hayvanlar. E, yeni doğmuş bir bebek büyüklüğünde falan e, oluyor bunların yetişkinleri. Yani iki avucunuzu birleştirseniz üstünde oturacak kadar neredeyse. E, öyle e, beyinsel itibariyle çok büyük bir beyne sahip, çok akıllı e, filan yaratıklar değil. Maymunlar dünyasının en akıllıları falan e, da, da hiç değiller. Buna rağmen doğal kimsenin pek tahmin edemeyeceği bir konuyu kendi başına ilk kez araştırmaya başlayarak Adalet sosyal adalet duygusuna benzer bir şey var mı bu maymunlarda diye bunu göstermeyi becerdi. Bunu birçok çalışmayla gösterdi. Bir tanesi en eski çalışma şöyle bir çalışma şey içer içeriyor. Deneysel e, durum. E, iki e, kafeste yan yana duran e, diğer tane kaputin maybunu var. Bunların ikisinin de uzanabileceği bir ip e, var. Bu ipi aynı anda birlikte çekerlerse ipe bağlı olan e, bir şeyi kafesin yanına kadar getirebiliyorlar. E, tek başına bir tanesi çekip öbürü çekmediği zaman getiremiyorlar. E, Ee, ikisi yani aynı anda birlikte ve koordineli bir şekilde emek vermeleri gerekiyor. Ee, bu emeği birlikte verdikleri zaman e, ikisine de aynı mükafat e, veriliyor deneyin başında. O da e, bir, bir parça salatalık. E, şimdi bu kapıçınlar şunu da hemen e, belirteyim küçük ve sürekli yemek durumunda olan hayvanlar böyle büyük bir mideleri yok sabahtan yiyeyim akşama kadar üstüne yatayım falan gibi bir durumda da değiller dolayısıyla yemek bu hayvanların hayatında çok önemli her an her şeyi yemeye hazır bir, bir halleri var salatalık da aslında çok sevilen bir yiyecek bunların dünyasında salatalığı böyle tavla pulu gibi yiyecek ...kesip dilimleyip veriyorlar... E, ...mükafatları bu boğuluyor... E, ...deney bu şekilde gittikçe... ...kimsenin bir itirazı olmuyor... ...yani bu ipleri... ...yüz defa çekip... E, ...yüz kere... E, ...salatalıkla mükafatlandırılmak... E, ...ya razılar... E, ...bir itiraz... ...etmeden e, sürekli yeniliyorlar... E, ...itiraz şurada... ...gündeme geliyor iki taraftan bir tanesine bir parça salatalık bir diğerine bir üzüm verilmesi söz konusu olduğunda. Salatalık sevilen bir yiyecek ama üzüm çok daha sevilen bir yiyecek içindeki şeker içeriğinden dolayı olsa gerek. Aynı işi yapan iki kapıçın maymunundan bir tanesi... Ee, aslında hiç itiraz etmeyeceği ve severek yiyeceği bir parça salatalı e, yerken diğerine bir üzüm verildiğini görüldüğü zaman buna çok içerliyor. Ve e, bir iki denemeden sonra bu ipi çekmeyi bırakıyor. Vazgeçiyor. E, veto ediyor yani bir anlamda. E, burada tabii ilginç olan şu. E, e, eğer Bu üzüm parametresi işin içine girmeseydi bunlar bu veto eden maymun büyük bir iştahla ve memnuniyetle bu işi yapmaya devam edecekti. Yani ipi çekmekten dolayı ipi çekmekten hoşlanmadığı bir taraf söz konusu değil. Salatalıktan hoşlanmaması gibi bir şey de söz konusu değil. Ve ertesi gün yeni bir E, deney durumunda yeniden salatalıkla başlandığı zaman e, ona da bir itirazı olmuyor. E, fakat itirazı e, benim e, ben salatalık diyorum, komşum niye üzülmüyor? Aynı işi yaptığımız halde e, meselesi. Evet, hakkaniyetli değil, bulmuyor yani. <gülüyor> Hak, öyle gözüküyor. Yani Franz Eval'ın bu çalışmadan çıkarttığı felsefi Sonuçta da bu aslında. Bir sosyal ...adalet duygusu, bir hakkaniyet duygusunu anlayacak kadar gelişmiş hayvanlar bunlar. Zihinsel olarak aslında nispeten basit hayvanlar da olsa. Bu da doğruysa buradan da şu çıkıyor. Sosyal adalet ya da hakkaniyet duygusu yalnız insanlara özgü bir şey değil. Aslında doğada çok daha yaygın anlamda bulunabilen bir şey. Evet. Şimdi her konuda olduğu gibi özellikle bu hayvan e, zihni e, araştırmalarında bu konuda da e, Deval'ın yorumuna katılmayanlar var. Bir, bir hayli e, tartışma sürüyor. Deval genellikle bu tartışmalara e, yeni deneyler yaparak ve bu şekilde e, cevap vermeyi deneyerek e, katılmayı yayılıyor. Evet. Bu tema işinde yaptığı başka çalışmalar da var. Bir parça daha komplike bir çalışma. Hayvanlara e, para e, kullanmaya benzer bir, e, bir yetenek önce e, kazandırmaktan geçiyor. Bu konuda aslında e, şimdi nöroekonomi falan diye yeni bir e, dal da oluşmuş vaziyette e, ekonomik davranışın. E, ...sinir bilimsel temellerini inceleyen e, bir sürü yeni insanlar, merkezler falan türedi. E, onları da çok ilgilendiriyor. Siz de aslında geçen sene galiba açık gazetede bahsetmiştiniz. Türkiye'de de gazetelerde bir yere çıkıyordu. E, maymunlar para kullanmayı öğrendi. Evet. Işte, fuhuş yapmaya başladı. Silen <gülüyor> evet. e, evet. tarzı. E, bu nero ekonomi konusuna ve paranın kullanılış tarzına... Da baş ilaki haftalarda isterseniz değriz orada bir hayli ilginç e, konu var evet, burada devamın yaptığı şu e, şimdi bu aslında e, bu maymunların hayatlarına baktığımızda görüyoruz ki kisaeden onları ilgilendiren hemen hemen her şey şimdi ve buradayla alakalı yani e, Şimdi işine yarayacak bir şey mi ve burada hemen eline geçirebileceği bir şey mi değil mi? Ee, bunun ötesinde bir e, zaman içinde projeksiyon yapıp buna göre davranmak e, falan aslında bir hayli e, zor bir şey. Özellikle bu küçük beyinli e, bu canlılar için. Fakat bu şekilde devam bunlara ellerinde tutabileceği tutabilecekleri e, ve daha sonra... İşlerine gelen mesela yemek istedikleri bir şeyle değiş tokuş edebilecekleri para tarzı böyle tavla pulu gibi bir şey iyi kullanmayı öğretiyor. Dolayısıyla bir iş yaptıktan sonra bu maymunlar karşılığında mükafat değil. Bu ikinci deneyde böyle bir tür pul alıyorlar. Bir tavla pulu diyelim. Bunu daha sonra bir yiyecekle değiştiriyorlar. Yani benzer bir şekilde aynı emeği vererek aynı parayı kazandıktan sonra yan yana birbirlerini gören iki kafesteki iki kapıçın maymunu aynı parayı alıyor. Yani ikisi de birer tane siyah renkli pul alıyor mesela. Bu siyah renkli pulu deneyi yapan kişiye uzattığı zaman birinci kafesteki maymun bir salatalık alıyor öbürüne işte salakalık yerine üzüm veriyorlar yani aynı paraya başka bir şey alabilmiş oluyor e, buna da e, tabi müthiş içerliyor e, kapıçın maymunları siz bu gönderdiğim videoda da görmüştünüz o kadar ki e, haksızlığa isyan e, duygusu her e, hallerinden belli olacak şekilde kafesin e, şeylerini sarsıyor e, başka zaman olsa afiyetle, iyice e, salatalığı da aslında yemeği e, deneyi yapan insanın kafasına atıyor. Hatta, <gülüyor> kafasına. Kafasına. Atıyor evet. Çok ilginçti evet. yani. Burada bir sürü ilginç konu var. Yani mesela mikro iktisadın temellerine baktığımız zaman hep işte insan rasyonel, insanın rasyonel olarak yaptığı varsayılan davranışın hep kendi çıkarını Mesela her koşulda e, iyileştirmeye ya da geliştirmeye ya da koruyup kollamaya yönelik olduğu falan e, tarzı bir e, varsayım vardır. Burada bu hayvanın aslında çıkarı eline bir parça e, salatalık geçmişse bunu yemek e, bir an önce. E, Vay niye bana salatalık verildi de hüzün verilmedi e, demek değil. Çünkü o noktada zaten bir... Üzüm alma ihtimali yok. Otur salatalığını, ye salatalığını otur dünyayı yerde demek lazım. Ama bu e, mikro iktisadi varsayıma uygun bir şekilde davranmıyor bu hayvanlar. Çünkü bir şekilde bu haksızlığa uğramış olma duygusu ve bunun algısı e, o anda başka zaman olsa çok cazip gelecek salatalığı yemekten falan daha ağır basıyor ve al başına çal davranışı davranışıyla sonuçlanıyor. Burada da yani buradan da yola çıkarak bir tür sosyal hakkaniyet, adalet duygusunun doğada insanlara özgü olmadığını hatta mesela kutsal kitaplarda yazıldığı gibi yalnız insanlara verilsin diye Tanrı tarafından bir yalnız insanlara bahşedilmediği doğada aslında yaygın bir şekilde bizden çok daha akılsal, zihinsel bilişsel olarak, çok daha basit hayvanlarda bile temel bir içgüdü gibi neredeyse bulunduğu çıkıyor. Bu sonuç çıkıyor. Evet. Ben de öyle bir sonuç çıktığını düşünüyorum ve çok ilginç buluyorum bu çalışmaları dolayı. Evet, yani Frans de Vali Türkçe'de İçimizdeki Maymun diye adıyla çevrilen Metis yayınlarından neyimlanmış kitabını okumuştum ben sadece. Orada da buna benzer çok empati ve sempati duyguları gösterebilen pek çok bonobolar başta olmak üzere pek çok hayvandan da bahsediyordu Fransız de halinde doğrusu. Evet, evet. Metis yayınları sağ olsun. Ee, bu Doğal'ın kitabı yani bir sürü kitabı var aslında Türkçe'ye çevirmiş işte birden çok galiba kitabı da var fakat bu içimizdeki maymun özellikle iyi bir e, güzel bir kitaptır ben de buradan e, öneride bulunayım e, yani e, sonuçta belki şöyle denebilir e, bencillik diğerkemlik e, ya da yardımlaşma duygusu da e, sosyal hakkaniyet ...ya da haksızlığa isyan duygusu da... ...bizim e, sosyal benliğimizi... ...ve sosyal hayatımızı... E, ...belirleyen yapı taşları... E, ...içinde önemli rol... ...oynayan şeyler... E, ...bunların belki böyle bir... ...daha derinden... E, ...daha derin bir zeminden kaynaklanan... ...iç gücüye yakın bir yerlerde... E, ...gelen daha doğada yaygın... E, ...bir takım belki temelleri var... E, ...şimdi... Bugün vaktimiz sona eriyor fakat şöyle iki konuya e, ileride e, değinmek istiyorum. Bu, bu konuştuklarımızı dinleyen birinde şöyle bir soru hasıl olabilir. E, hatta şöyle iki soru hasıl olabilir. İnsan bir diyebilir ki ya siz böyle işte insanların doğasında var e, diyerkenlik, adalet duygusu filan diyorsunuz ama bir de şu halimize bakın. Yani geçen hafta biz konuşurken... E, Gaza'dan e, çok iç karakterci haberler geliyordu, e, açlık revlerinin kenarından dönülmüş vaziyetteydi son anda filan. E, niye bu haldeyiz? E, iyi ve çok güzel bir soru aslında. E, bir de belki biraz daha kuşkucu bir şekilde ikinci bir soru. E, kardeşim bize ne ottan döcekten niye bahsediyorsun işte böyle e, farelerden maymunlardan bizim doğamızla e, ne alakası var bu hayvanların ne yaptığının diye sorulabilir. E, bunu da iyi bir soru olarak kabul edelim. Bu ikisine de e, benim e, tarzımda düşünen birisinin vermesi gereken cevaplar var. E, vereceğim cevaplar da var. Bunu daha biraz daha vaktimiz olduğu bir zaman bu iki soruyu da aslında tartışıp temellendirmek istiyorum. Evet çok teşekkür ederiz. Bu son derece bizim için de benim için en azından aydınlatıcı oluyor. Düşünmeye sevk ediyor beni başta birçok şeyde yani. Peki çok teşekkürler. Ben, ben teşekkür ederim. Şöyle pardon bir dakika daha vaktimiz varsa ben, şöyle yani, bir şey. Buyurun. Şimdi bu geldiğimiz noktadan aslında bu, bu temayı iki tür iki yere doğru sürdürmek mümkün. Bir tanesi hayvanlarda zihin beyin araştırmalarından hayvanlarda benlik konusuna oradan da hayvan haklarına geçmek mümkün. Bu tartışmak istediğim bir konu dizisi. Fakat bunu erteleyelim diye düşünüyorum. Bunun yerine... Ee, bu e, adalet duygusu ve bencillik diğerkemlik e, konusunu şimdi farelerden maymunlara kadar getirdik oradan da insanlara getirip e, biraz e, insan zihni hakkında konuşalım ki e, 21 Aralık'ta biliyorsunuz Maya takvimine göre dünyanın sonu geliyormuş meşhur son sözler vardır. Biz de meşhur son sözlerimizi söyleyelim. Korkmayın bir şey olmayacak filan diye. 21 Aralık olmadan en azından bu meseleyi tartışalım evet, diye. Istiyorum. Evet evet. Dolayı... Çok iyi olur. Biz şeylerimizi de hazırladık zaten. Dünyanın sonu için ihtiyaç setlerimiz de hazır. E, tamam o zaman e, setiniz yere gelmez. Korkacak bir şey yok demek yok, Evet <gülüyor> Peki çok teşekkürler. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek. üzere. açık bilinç güven güzel deeği ile bilim ve felsefe sohbetlerim.